Sıbyan Mektebi Ayasofya'nın güneybatı avlusu içerisinde yer alan Sıbyan Mektebi, Sultan I. Mahmut tarafından 1740 yılında yaptırılmıştır. Yapılışından müze dönemine kadar mektep olarak kullanılan yapı, daha sonra müze lojmanı olarak kullanılmıştır. Daha önceki yıllarda müdüriyet lojmanı olarak düzenlenen Sıbyan Mektebi, Ayasofya Müzesi Müdürlüğü'nün kararı ile 2010 yılı Aralık ayında, Bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından Ayasofya Araştırma ve Dokümantasyon Birimi ve Sıbyan Mektepleri fotoğraf ve sergi salonuna dönüştürülmüştür. Ayasofya Müzesi'nin akademik arşivinin yer alacağı merkezde. Güncel toplantı ve konferanslar gerçekleştirilmektedir. Ayasofya Müzesi ve çevresi ile ilgili yapılacak araştırmalara kaynak olması ve bu yönüyle ile halka hizmet etmesi amacıyla hazırlanan bilgi ve dokümantasyon merkezinde gerçekleşen Ayasofya konferansları gibi etkinliklerin duyuruları Ayasofya Müzesi web sitesi etkinlikler kısmından takip edilebilmektedir.